Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı 16 Şubat 2023 Büyük e, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman depreminden sonra hukukun Depremle ilgili e, sorunlarını konuşacağız yine geçen hafta olduğu gibi. Bugün de konuğumuz Avukat Ergencim Men çünkü e, ilan edilen olağanüstü halle ilgili olarak e, ayrıntılı bir e, düşünme yazısı diye ifade edeyim e, yazdı. Bu nedenle hem onu konuşacağız hem de e, işte belki vaktimiz olursa e, programın bir bölümünde işte Olağanüstü hal ya da başka bir nedenle seçimlerin ertelenip ertelenemeyeceğini, hatta bu deprem sırasında yaşanan e, önemli bazı hukuksal durumları da değerlendireceğiz. Ergin Bey bağlanabildiniz mi? Ee, evet, işte Yunbar Bey. Evet, Ergincim şimdi. E, e, İzleyicilerimize dinleyicilerimize söylediğim gibi sizin hemen bu ohal ilan edilişiyle ilgili bütün şeyin kokusunu alan bir sezgiyle yazdığınız bir yazı var buradaki ana başlıkları sizden dinleyelim istiyorum ben ne gibi olağanüstü halde nasıl bir tedirginlik duydunuz? Şimdi bir kere e, bir, bu iktidarın özellikle bir olağanüstü hal ilanı sabıkası vardır diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz bir darbe girişimi oldu Türkiye'de. Arkasından e, bu darbe girişiminden sonra bir olağanüstü hal ilan edildi. Olabilirdi, düşünebilirdi. Gerçekten de Türkiye çok ciddi bir taarruza karşı, e, karşı karşıya kalmıştı. Fakat arkasından o olağanüstü halinin yarattığı e, politik hava nedeniyle e, sen de biliyorsun e, hiç olmayacak davalar açıldı. Hala açılmış olan davalar nedeniyle insanlar içeride e, özellikle ifade özgürlüğü e, baltalandı. E, bunları hala e, onun e, artçı sarsıntıları diyelim artık da tabirle e, hala yaşıyoruz. İçeride hala insanlar... E, kendileriyle alakası olmayan olağanüstü hal havası nedeniyle e, işaret eder. Şimdi yine e, iktidar bu hepimizin e, gerçekten de son derecede e, üzüldüğü yani canının yandığı bu e, afetten sonra hiç gereği olmaksızın bir olağanüstü hal e, ilan etti. E, anayasanın e, 119. maddesi çerçevesinde bir 6 Şubat 8 Şubat 8 Şubat tarihli resmi gazetede bu ilan edildi. ve olay üstü hal çok da açıklama yapmaksızın 5 satırlık bir gerekçeyle olay üstü hal ilan etti. Şimdi bir bana göre bu olay İsterseniz bir, bu, bu da bir şey de söyleyeyim belki söyleyeceksiniz ama hani e, tam burada ve hemen Adalet Bakanlığı e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine e, İnsan Hakları Sözleşmesinin belli maddelerinin askıya evet. alınması konusunda evet. bir bildirimde bulundu. Aksi evet. halde işte bu derogasyon hakkını evet. kullanacağını da söyledi. Evet. evet. Zaten bunu yapmak durumundaydı. Yine ee, Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi'nin 15. maddesi çerçevesinde e, bu, bu bildirimin yapılması gerekiyor. Çünkü ben e, biraz sonra temel hak ve özgürlükleri durdurabilirim. Ona göre e, durumunuzu alalım şeklinde bir e, ihbar yazısıdır. Bu zaten bir kere daha ilan ettiğinizde bunu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildirmek durumundasınız. Neyse şimdi bu... E, bana göre e, olağanüstü halin ilan edilmesinin hiçbir manası yok çünkü bizim olağan hukuk sistemimizin içerisinde e, bu mesele düzenlenmiştir yani olağan yaşanan olağanüstü özellikle afetlerle ilgili tabii ki olağanüstü durumları olağan üst anayasaya göre olağanüstü hal ilan etmek sizin e, olağanüstü oranından e, zararın ları ortadan kaldıracak yetkilere siyasi iktidarın iktidarın sahip olduğu gösteren yasa 7269 sayılı yasa. Bu bunun adı bayağı uzun. Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınması gereken tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun. Bir de buna ek iller idaresi kanunu var. Şimdi dinleyicilerimize sıkmamak Kaydıyla ve o duyarlılığımı bir tarafa koyup çünkü uzun bu maddelerin o dinleyici üzerindeki etkilerin ben farkındayım. Ama birazcık sabırlarını isteyim ve şunu bir okuyayım lütfen. Şu olay sual ilan etmeden 7264 sayılı yasadan vermiş olduğu yetkilerin Pardon, ve şimdi... düzenleme, düzenlemenin çerçevesini evet, evet evet pardon bakın diyor ki afetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar 18-65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye bedeli ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmi ve özel her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makine alet ve edevatına evk olmaya ve hiçbir kayda ve menâşime gerek olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı yapmaya devlete mali idarelere, ev kafa, iktisadi devlet teşekkürleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları yetmemes halinde diğer güzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve müştemilatı ile bahçe arazi gibi arazi e, bahçe arsa gibi araziyi geçici olarak işbirleri yetkili dendikten sonra birçok maddede büyük bir detayla e, merkezi idareye bu afetin e, getirmiş olduğu zararların ortadan kaldırılması için gereken her türlü yetkiyi bu kanun veriyor e, idareye. Ayrıca bunun dışında bir de İller İdaresi Kanunu var. İller İdaresi Kanunu da e, bu yetkileri nasıl kullanılacağını çok özet olarak şöyle söylüyor. 9 Taksim A maddesine göre Afet nedeniyle valiler ve kaymakamlar her türlü olağanüstü yetkiyi gerek yalnızca kendileri ve gerekse Cumhurbaşkanı ve onun yardımcılığı vasıtasıyla kullanabilirler diyor. Yani her türlü bir afetin ortadan kaldırılması için gereken her türlü yetki merkezi zaten var. ve anayasadaki olan da verilmiş durumda zaten bu maddeye göre. Peki yani olağanüstü hal ilan etmeye gerek olmadan. Evet, olağanüstü hal ilan etmeye gerek olmadan zaten evet. veriliyor. Ve size ilginç bir şey de söyleyeyim. Bu bunlar afetten sonraki yetkiler. Aynı yetkiler afete e, maruz kalabilme ihtimali olan yerler açısından da var yetki. Yani e, bir yer var ki burası da henüz afet olmamış, henüz deprem olmamış ama fayın üzerinde. Ama da bazı evlerde filan da yapılmış. Afet olabileceği düşünüldüğünde bak daha afet olmadan aynı yetkiler yine merkezi idarede var olası afetin getireceği zararları ortadan kaldırmak için de aynı etkileri kullanabiliyor idare. Sel olmadan sene maruz kalabilecek yerle ilgili orasını e, olabil, e, senin getirebileceği zararlardan kurtarabilmek için de aynı etkilere sahip. Veyahut yani da bu yaz sahipken Pardon. Ta, pa, evet. Ergin. Diniyorum. Evet. Veya işte yazın bu yangın bölgelerinde yangın olmadan belki de evet. bu yetkileri kullanarak. Tabii ki. Yani afet afet bölgesi dediğimiz yer afet olduktan sonraki yer değil. Afette uğraması muhtemel olan yerler de afet bölgesi. Böylesi evet. bir yasal düzenlemeye sahip Türkiye. Tüm bunlara rağmen bu yasal düzenlemeyi bir tarafa atıp da temel hak ve özgürlükleri durdurabilme yetkisini kendisine almak için olağanüstü hali ilan eden e, bu e, iktidar bence gerçekten de pek iyi niyetli sayılmaz. Yani şu anda düşünüyorum olağanüstü ile ilgili hangi yetkisini kullanacak? Yani hangi e, demin saymış olduğum e, du, durumu... Dışında hangi yetkiye ihtiyacı var da bu ona yetmedi olağanüstü hale gitti? Bunun tek nedeni bundan sonra hem de seçim sürecine girerken bir takım temel hak ve özgürlükleri durdurabilmenin altyapısını kendisine hazırlıyor. Bu nedenle zaten olağanüstü hale gitti diye düşünüyorum. Evet şimdi e, bu olağanüstü halle ilgili yazdığım yazı e, ve oradaki çerçevenin e, dışında e, şu anda söylediklerinin dışında eklemek istediğim bir şey yoksa ben bir, bir de e, bu deprem bölgesinde yapılması gereken hukuki işlemler işte e, yıkılan evler, binalar işte e, Bunların ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda e, hem senin müthiş bir tecrüben var hem de ben o zaman İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesiydim ve bizim e, başta Gölcük olmak üzere Değirmendere, e, Karamürsel, e, Yalova, e, Çınarcık ve Adapazarı'nda e, hukuki yardım masaları kurulmuştu. Ve orada e, belli çalışmalar acilen hemen yürütülmüştü. Onlarla ilgili e, konuşalım istiyorum. Hayır, evet. Ama yani bu olay üstü ile ilgili senin söyleyeceğin başka şey varsa onları konuşalım. E, bu bir işte bir, bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bu, bu belli e, hakların e, askıya alınması e, bildirimi dışında tane, evet, iki, iki tip e, bildirim bulunuyor. Bir kere bir, işte ben e, bu yörelerde e, olağanüstü hal iyanettim. Böylesi bir delegasyon hakkım vardır ama henüz tabii kullanmıyorum ama kullanacağım, kullanabilirim ihbarını yapıyor. Bu bir. İkincisi de, e, şimdi gene bu e, oradaki vatandaşların e, hukuki yollara e, başvurabilmesi için, bu ve başka nedenlerle de hukuki yollara başvurabilmesi için bir ortamın sağlanması lazım. Bunun için de daha önce çıkarılmış olan bir yasa vardı. Bazı sürelerin e, orada ilan edilmiş olan e, o, belli sürelerce e, durdurulması ile ilgili. Biz de bunu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine e, hatırlatıyor. Yani buradaki vatandaşlarımız için o, biliyorsunuz dört aylık süre var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yurttaşları başvurmak için. De. Bunu hatırlatıyor. Yani o 4 aylık süre gecikebilir. E, bunu da e, dikkatlerinize sunuyorum şekilde nazik tırnak işlediğini söylüyorum onu. Nazik bir uyarıda e, bulunuyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Şu andaki durum e, diyeceklerim bu ama e, bunlar tabii ki daha sonra düşünecek şeyler. Şu anda hala enkaz altında insanlar var. Ee, şu, ne zaman e, oradan çıkarılacakları yani canlı veya e, cansız tabii ki, canlı artık çok zor bir ihtimal tabii ki onlara e, gözler dikilmiş e, durumda belki e, evet neyse yani şu anda bu konuyla ilgili diyecekleri bundan ibaret belli. Şimdi Ergincim aslında e, yani bazı e, uluslararası kurtarma ekiplerinin işte İspanyolların işte Almanların Avusturyalıların Yunanistan e, ekibinin e, bu e, yıkılan enkazlardan e, insanları veya canlıları hatta hayvanları işte onun için canlıları dedim evet. e, çıkarma çabaları sırasında buraya bazı kişilerin ya da yetkililerin, bu AFAD olabilir, başka birisi olabilir, iş makineleriyle müdahale etmesini veya onların kaldırılmasını bir cinayet olarak niteledikleri için biz bu suça ortak olmayacağız diye e, oradan ayrıldıklarını biliyoruz. Yani evet. terk ettiklerini biliyoruz. Tabii bu, bunun yani yüzde yüz nasıl bir gerekçesi oldu onu da e, doğrusu bilmeden e, kesin böyle demiyorum. Şimdi evet. konu burada e, içinden e, hayvanlar dahil olmak üzere canlı insanların e, Gölcük depremindeki deneylerimizle Çıkarılma olasılığına rağmen e, buraya iş makinelerinin konması e, yaşam hakkıyla ilgili e, çok önemli bir e, risk oluşturuyor ki biraz evvel söylediğimiz e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan e, bazı hakların askıya alınmasına ilişkin bildirimde bile veya o sistemde bile yaşam hakkıyla işkence hakkı konusunda hiçbir şekilde bir askıya alınma söz konusu değil. Tabii. O bakımdan yaşam, yaşam hakkı çok önemli. Tabii. Şimdi ama öte yandan bir başka konu daha var. Yani oradaki insanların yaşamlarıyla ilgili bu iş makinalarının orayı e, müdahale etmesi e, dışında başka bir tehlike daha var. Çünkü işte bazı binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığına ve bu nedenle de orada birçok insanın yaralanıp ölmesine maddi ve manevi zararlar görmesine neden olan ihmaller konusunda bir suç şeysi var olayı var suç olduğu ortada bir suçun olduğu olgusu var e biz de biliyoruz ki işte bir suçun ihbarı ya da işlendiği konusunda bir bilgi olması veya bir suçun işlendiği izlenimini veren bir halin bulunması halinde e, Ceza Muhakemeli Kanunu 160. maddesine göre Cumhuriyet Savcıları işin gereğini ve gerçeğini araştırmak için soruşturma başlatmak zorunda. Yani bu soruşturmada ne yapacaklar? Varsa olası şüpheliler, suçlu olması ihtimali olan kişiler bunları araştıracaklar. Bunlarla ilgili delilleri araştıracaklar ve de o şüphelilerin lehinde ve aleyhinde olan bütün delilleri toplayacaklar. Şimdi bu delilleri savcı toplayacak sonunda belki belli kişiler hakkında dava açacak. Bu ölümlere sebep olmaları nedeniyle veya yaralanmalara sebep olmaları nedeniyle. İşte biz Gölcük depreminde e, yaralanan, e, yakınlarını kaybeden, evleri, iş yerleri veya benzeri e, yerleri yıkılarak zarar gören kişilerin beyanlarını alıp onların delil tespiti yaptırabilmesi için e, başvuru masaları kurduk. Birçok avukat arkadaşımız orada gönüllü olarak çalıştı, e, ücret almadan çalıştı ve o insanların e, beyanlarına göre e, arkasından e, onlar adına mahkemelere başvuru yaptı. Ve bu başvuru yaparken en önemli şey de delillerin tespitiydi. Çünkü senin de o daha sonraki davalarda takip ettiğin gibi e, o deliller çok önemliydi. Peki şimdi şu anda iş makinelerinin oraya girmesi, orada bir takım delilleri kaybetmesi, silmesi, değiştirmesi kasıtlı olmasa bile böyle bir olasılık aslında çok tehlikeli bir şey. Çünkü ileride açılacak ceza ve hukuk davaları açısından belli delillerin kaybolmasını sonucunu doğuracak ve hatta onun için... İşte bu yeni Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesi düzenleme yapmış. Diyor ki mesela bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişilerle ilgili şu kadar ceza verilir diyor. Ve hatta bu suçu yani bu e, ölümlere neden olan sorumluluğu ile ilgili suçun delillerini yok eden, silen, girleyen, değiştiren veya bozan kişi eğer bir kamu görevlisi ise bu kamu görevlisinin cezası iki misli artıyor. Şimdi burada e, bir avukat arkadaşımız Avukat A.F. Bayer bunu yazmış. Diyor ki burada e, eğer kamu görevlilerine, bunları temizleyin, buraları süpürün, iş ile bütün bu yıkıntıları kaldırın diye emir verilirse o kamu görevlerinin mutlaka işte anayasaya göre, e, hatta anayasanın e, 137. maddesine göre kendilerine yazılı emir verilmesini istemeleri gerekir diyor. Çünkü bu hakikaten çok ciddi bir şey. Yani orada... E, yıkılan binayla ilgili oradaki betonun cinsi konusunda e, parçalar konusunda karot tespitleri yapılmadan demirlerin niteliği ve demirlerin bağlanmasıyla ilgili e, sen onu hatırlarsın kişi raporlarında etriye aralıkları diye bir şey vardı demirlerin bağlanmasıyla ilgili bunlar binanın sağlamlığını veya bunların yasa ve yönetmelik gereği ve teknik olaraktan olması gerekenden az malzeme kullanarak veya kötü kullanılarak yapılması halinde özellikle deprem bölgelerinde fay hattının geçtiği bölgelerde yıkım ve ölümler yaralanmalar kaçınılmaz. Şimdi bu iş makinelerinin bu bölgelere girmesi halinde bu riskler var. Ve bu bakımdan bu risklerle ilgili de e, hakikaten böyle bir suçun işlenmesi olasılığı fazla. E, o bakımdan oradaki görevlilerin, oradaki yurttaşların, e, binanın e, yönetmelikleri ve yasaya uygun, şartlarda yapılmadığı düşüncesinde iseler e, yıkılan binada, yakınlarının öldüğü, yaralandığı binada, işyerlerinde, evde, konukta veya eklentilerinde bunların tespitini istemeleri lazım. E, esasen şimdi bu bunu e, işte Gölcük depreminde, 99 e, Gölcük depreminde de gördük. Orada aynı zamanda depremin mağduru olan savcı ve hakimler var ve e, şimdi belli hakim ve savcıların, daha doğrusu savcıların oraya görevlendirildiğini biliyoruz. Şimdi onlar e, bana göre 160. maddeye göre resen bu araştırmaları yapmaları lazım. Ama e, yurttaşların da e, yakınlarını kaybeden yakınları yaralanan ya da ev konut eklentileri yıkılan kişilerin de talepleri üzerine bu delillerin, toplanması gerekiyor. Aksi halde e, buna emir veren kamu görevlileri veya bu e, kanunsuz delilleri yok eden, e, uygulamayı yapan e, kamu görevlileri e, delilleri gizlemekten veya bozmaktan, değiştirmekten, silmekten dolayı e, sorumlu olacaklar. Şimdi senin takip ettiğin o davalarda, ee, tazminat davaları çoğunlukla ee, neler önemliydi yani böyle bir ana başlıklarıyla e, aktarabilir misin? Şimdi bari iki şeyin üzerinde durayım ee, Gölcük depreminde bu demin söylemiş olduğun sakıncalar var ya bunları pek fazla evet. yaşamadık yani e, orada e, yani hemen hemen her yerde gereken inceleme yapılmıştı deliller muhafaza edilmişti ve o kadar olanaksızlıklara rağmen bu döneme göre i̇şte orada e, özür dilerim özür, özür dilerim Erdin. çünkü evet. o İstanbul Barosu'nun oluşturduğu e, deprem e, hukuki yardım masaları ve o zamanki e, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ile yapılan görüşmeler İstanbul Barosu'nun yaptığı görüşmeler sonucunda burada yapılacak keşiflerin ve bilirkişi incelemelerinin harç ve masraflarının bilirkişi ücretlerinin ödenmeden ya da devlet tarafından karşılanarak yapılmasını sağlayan bir kararname de çıkmıştı. Ve onlar evet. işte genç avukat arkadaşlarla bu deliller tespit edilmiş idi. Evet. Şey, evet böyle bir açamadık yasa, o, o bir yasa haline yasaydı o. O yasayı şimdi yeniden yürürlüğe soktular. Yani o yasa şu anda gene yürürlükte o, bu bölgelerle ilgili. Fakat ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ne yazık ki yani 80 binle yakın insanımızı kaybettiğimiz konusunda bir fikir var ortada. Yani 35 bin civarında ki daha bugün ayın kaçıdır? 15'in mi? Ee, kadar akısı, hayır, insan, akısı, 30 binin üzerinde insan geldi ve daha bir 30 bin şu anda enkaz altında daha ee, fazla olduğunu düşünüyorum ben de evet yani o civar şu anda 30 bin civarında insan enkaz altında çıkarılmayı bekliyor evet. bu ne demektir artık insanlar e, ölülerini oradan almak istiyorlar bir iki e, bunların daha fazla orada kalması ciddi e, yani çevresel hizyen e, sorunlu ortaya çıkacaktı Sadece insanlar değil şu anda enkazın altında ölmüş hayvanlar da var. E, çok ciddi bir tuvalet sorunu etrafta var. Bu, bunu söyleniyor. Ve bir salgın hastalık ihtimali hep gündemde. Dolayısıyla iki değer e, böyle baş başa gidiyor. Bir, demin senin anlattığın, detaylarıyla anlattığın e, bazı kanıtların ortadan kaldırılabilmesi... E, kanıtlara ulaşılması e, ihtimali. Ama bu arada da bu enkazın buradan gerçekten kaldırılması lazım ki e, bir kere insanlar ölülerine kavuşsunlar ve olası bir salgın hastalık meselesi de ortaya bir de bu ortaya çıkmasın. Böyle bir sorun yaşanıyor. Yani geldikten şu anda orada hem avukat arkadaşlarımızın bana göre hem orada görevlendirilen savcıların ve kamu görevlilerinin üzerinde çok ciddi bir yükün olduğunu buradan ben hissediyorum yani şu anda. Yani böyle bir sorunla yaşıyoruz. Bu iki demin senin anlattığın, bu kanıtların ortadan kaldırılmasının önlenmesi ama bu arada da bu vasili etmiş olduğu hususun birlikte düşünülmesi gerektiğini hissediyorum ve artık bunu yerine getirecek de oradaki kamu görevlileri dilerim bu işlerini gereği gibi orada yapmaya çalışırlar diyorum. Yani çok kötü koşullarda yaşandığını. Düşünsene hala çadır olmayan yerler var. Yani e, ayın altısından bu yana daha başını çadırın içine sokamamış insanlar var orada. Dehşit bir şey. Gece, ve gecede ısı e, eksi onlara on kadar düşmüş belli Biz yerlerde. şeyler yaşıyoruz. Yani Gece kaç tane televizyon kanalı verirse versin orada yaşananların hepsini tam anlamıyla verebildiğini zannetmiyorum ben. Yani ama işte onu edelim. sosyal medyadan öğreniyoruz. Efendim. Ama birçoğunda sosyal medyadan öğreniyoruz. Televizyonların evet, veremediklerini. Evet, evet. burada bir sürü sorunlar çıkacaktır. Kahramanlıklar olacaklar olacaktır. Korkaklıklar olacaktır ya yani insanın e, en saf hali şu anda orada e, boy gösteriyor. Ve bunu e, burada hissediyorum ben. Ee, ama direniz e, gereğini e, bulabildiğince e, yapılmasına çalışılır ve bu arada bu yaşadığımız felaketten e, bir takım e, kötü niyetli insanları ve siyasetin bundan nemalanmaya çalışacağını da hissediyorum. E, bunlara da yol vermemenin e, gereğiyle e, muhalefetin özellikle yerine getireceğine inanmak istiyorum yani çok kara günlerden geçiyoruz diye düşünüyorum Baktı. Evet Evet şimdi yani bu benim söylediğim daha sonra çok önem marz edecek bu deliller evet. Elbette delillerin toplanması işi Elbette orada kurtarılacak bir tek canın kurtarılması eyleminin veyahutta çalışmasının ee, önüne geçemez bana göre. Bir tek can kurtulmak için e, yani bu, bu deliller toplanmamış olabilir. Yani öyle düşünüyorum ama e, yine e, o avukat arkadaşımız diyor ki yani e, hayatın ve canın enkaz altında kalmaması için bugüne kadar enkaz altında kalmış hukukun ayağa kalkması lazım diyor. Yani Hukuk hayata geçerse her yönüyle hukuk hayata geçerse bir bu e, de, e, doğal e, e, olaylar, depremler, e, felaketler e, sonuçta e, İnsanların acı, insanların zarar, insanların kaybolması gibi sonuçlar doğurmayabilir. Bunları yapmak için de hukukun tespit ettiği kuralları da evet. e, uygulamak lazım ve hukuku ayağa kaldırmak lazım diyor. Evet. O bakımdan biz buradaki e, e, hukukun öngördüğü veya hukuken yapılması gereken şeylerin mutlaka ihmal edilmemesi gereğine işaret tabii. ediyoruz. Yani biz tabii. en azından hukuk güvenliği programı olaraktan. Tabii, şimdi tabii, tabii. bir de evet, bir de şimdi sana sormak istediğim şey acaba bu e, olağanüstü halin ilanı yaklaşan seçimlerle ilgili bir takım e, sonuçların veya bir takım kararların alınmasına ee, hazırlık olabilir mi? Ve mesela e, seçimlerin e, ertelenmesi olasılığı e, bu olağanüstü hal e, kapsamında e, gerçekleşebilir mi? Seçimler ertelenebilir mi? Bu konuda mesela e, bizim e, Açık Radyo'nun e, değişik programlarına katıldığı kadar bir e, hukuk güvenliği programına bizzat katılan hocalarımız var. Bunlardan bir tanesi Sayın İbrahim Kaboğlu, bir tanesi... Evet. İşte bu Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Anayasa Hocası Bertil Oder Hocamız. E i̇şte yine Tolga Şirin Hocamızda Marmara Üniversitesi'nden doçent Tolga Şirin Hocamızın da farklı görüşleri var. E ne dersin bu OHAL ile ilgili düzenlemede bu seçimleri erteleme gibi bir amaç olabilir mi? Ve bunun anayasal dayanakları sence nasıl? Şimdi yani bari, önce, varsa. Evet. evet. Şimdi bu konuda herkes bir şeyler söyledi gerçekten de. Ee, bizim de söyleyeceğimiz, bizden önceki hocaların söylediklerini birazcık iğnelemek olacak ama. Şimdi konuyu Anayasa'nın 78. maddesi düzenliyor. Diyor ki Anayasa'nın ve 78. maddesi, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Yani böyle bir hüküm var. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda da buna paralel bir hüküm var. Aynı şey. Sadece savaş bırakmış. Şimdi bu tabii bu, hem, bu, hem hem Millet Meclisi seçimleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri evet, değil evet. mi? Evet. Aynen bu. İkisi de aynı düzenleme yani. O Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkındaki kanunun beşinci maddesinde bu yazılı. Evet. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Anayasa'nın 78. maddesinde yazılı. Şimdi tabii böylesi bir anlatım birçok sorunu ortaya koyacaktır. Şimdi örnek veriyorum. Diyelim bu deprem 6 Şubat'ta olmadı da seçimin olağan seçimin son tarihi 18 Haziran 2023. Yani ondan önceki her seçim erken seçim. 18 Haziran evet. 2023. Diyelim bu deprem 17 Haziran 2023'te olsaydı veya da 18 Haziran'dan bir hafta önce olsaydı ne yapacaktık? Seçim yapmak mümkün müdür anayasanın bu maddesini ortalarken? Mümkün, mümkün değil herhalde değil mi? Yani çok açık. Evet. Dolayısıyla bu maddeyi böyle burada bırakıp topu bizim siyaset atmaması lazım. Yani Meclisin meselesi sadece partilerin yan yana kendi koltuklarında oturup da birbirlerine bağırıp çağırması değil. Meclisin amacı bütün ülkelerin toplumlarının bir parlamentoları var. Demokrasileri eğridir, doğrudur, iyidir, azdır ama hepsi bir meclis ülke idare edilirken belli bir yerde, belli bir çatının altında değişik gruplar otururlar hatta Tek bir zümre bile orasını idare etse ama birden fazlası oturur ve bir karar verir. Karar birbirlerini etkileyerek karar verir. Şimdi burada da böyle yapılması gerekir. Bakın hala e, şu anda enkazın altında 30 binin üzerinde insan olduğunu düşünüyoruz biz. 30 bin. Bu insanlar öldü. Kim kim öldü, kim kaldı bunlar belli değil şu anda. Bu insanlar ne kadar zaman sonra ölüp veya sağ olduğu ortaya çıkacak? kendi nüfus kayıtlarına ne zaman bu düşecek ve ne zaman seçmen küçükleri yeni duruma göre tazim edilecek bunlar tahmini zor şeyler yani şu anda bulunduğum yerden ben buna bir yanıt veremiyorum aslında yani bu kadar sağlıksız bir seçmen kötülüğü üzerine seçimi nasıl yapabiliriz şimdi bana sorarsanız bu işin çözümü şu olabilir bir kere bir şu anda iktidarda bulunan Parti ve neyse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu durumun bir tizbiltesini çıkarır. Ortaya koyar. Şu kadar insanın hala burada olduğunu düşünürüz der. Şey altında, enkaz altında. Yeniden bunların güncellemesinin süreceği zaman şu kadardır der. Ve arkasından da şunu bize ikna ederse biz bu seçimi artık tabii Mayıs'ı geçtik. 18 Haziran daralara yapamayacak durumdayızı herkese ikna eder ise bu seçim gerçekten de makul bir yere doğru ittirilebilir. Ama dediğim gibi ben şu aşamada 30 bin kişi daha hala toprağın altındayken bundan 4 ay sonra sağlıklı bir seçimin yeni seçmen küçükleriyle birlikte nasıl yapılacağı konusunda benim kafamda istifamlar var açıkça bunu söyleyeyim. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, içinde bulunan tüm siyasi partilerin, milletvekillerinin e, bu meseleyi nasıl çözebileceğini konusunda birbirleriyle diyaloğa geçmesinin zamandır diye düşünür. Yani dediğim evet, gibi şimdi, şimdi bu tabii... madde bu işi halletmiyor yani. Bu, bu, bu anlatımla bu e, sorunların çözümüne e, biz e, çözümünü sağlayamayız diye düşünüyorum. Bilmem anlatabildim. Evet, ama mesela şimdi e, e, Sayın e, Profesör Doktor Bertil Oder Hoca mevcut durum içinde bir değerlendirme yapıyor. Tabii bu değerlendirmeyi yaparken senin söylediğin bu gerçek fiili durumu. E, da değerlendirmek gerekiyor. A, ama mesela e, her şeyde diyoruz. Bizim devletimiz çok büyük. E, her problemi çözeriz. E, e, yani üstelik de birçok şeyi kısa sürede çözeriz. E Dört ay varsa bu söylediğin tespitler, bu söylediğin problemler e, kolayca çözülebilir. Yani bu e, güçlü ve büyük devlet bunları çözebilir. Eğer bunları çözebilecek bir devlet isek ee, o zaman e, Bertül Hoca'nın söylediğine göre ne yüksek seçim kurulunun yerel seçimlere ilişkin eski bir kararı var ve tartışmalı uygulamalar var bunlar ne bağlamı bambaşka bir anayasa mahkemesi iştahadı ve bu iştahatta gelişigüzel kullanılmış genişletici bir ifade var ne de siyasetçilerin arzuları bu yasal durumu ve yerleşik hukuksal gerçeği değiştiremez diyor. Yani mevcut durumda bir seçimin ertelenmesi senin de söylediğin gibi anayasa 78. madde ki 2017 anayasasından sonra artık hem Cumhurbaşkanı hem meclis için e, ancak savaş halinde e, olabilir diyor. Yani bunun dışında e, me, seçimi ertelemenin hiçbir e, imkanı yoktur diyor. Ama mesela Tolga e, Hoca da diyor ki evet böyledir ama işte meclisin alacağı bazı kararlar var. E, bu kararlardan bazıları hakkında e, Anayasa Mahkemesinin e, yani kanunların dışında e, meclis kararları ile ilgili düzenlemeleri dikkate alındığında seçime ilişkin böyle bir karar alınırsa, erteleme kararı alınırsa bununla ilgili anayasa mahkemesinin denetleme imkanı yok diyor. Yani bunların dışında diyor. E, savaş konusunda da diyor yani tehlikeli bir gerçeği sanıyorum T24'teki yazısında şeyin Tolga, canın, Tolga Şirin hocamın evet. diyor ki işte Suriye'ye ya da Irak'a yapılan bir şey hareket işte savaş çıktı olarak nitelenebilir ve bu da 78. madde içinde e, savaş halidir denir ve bu erteleme sebebi yapılabilir diyor şey e, bununla e, hatta bazıları bunun e, hükümete e, yol gösterme e, olduğu şeklinde yorumlar da oldu e, biliyorsun sen bunları e, ama e, öbür taraftan da Tolga Hoca'nın bu uyarılarının e, dikkate alınması, ciddiye alınması ve o zaman muhalefetin bu seçimlerin anayasa gereği zamanında yapılabilmesini e, sağlayacak e, yürütmenin bu e, eylemlerine karşı tedbirli olması, tedbir alması gerektiğini işaret ediyor bazı yorumculara göre. Tolga Hoca'nın söylediği, bu yazdığı şeyler. O bakımdan e, dolayısıyla seçimlerle ilgili de bu deprem, seçimlerle ilgili de belki de e, Türkiye'nin e, bugüne kadar karşılaşmadığı çok ciddi bir e, anayasal ve yasal e, çıkmazı, sıkıntıyı, gerçek bir sıkıntıyı da e, gündeme getirecek diye düşünüyorum. Onun için e, bütün siyasilerimiz aklını başlarına almalılar. Başta siyasi iktidar eğer seçim zamanında yapamayacaksa bunun gerekçelerini hepimizi ikna edecek bir şekilde ortaya koyması lazımdır. Yani şunu ben anlıyorum. Hala 35 bin kişi kim oldukları belli değil toprak altında, enkaz altında. Kim bilir kaç bin kişi, kaç milyon kişi bulunduğu yerden başka yerlere göç etmiş durumda. Bu insanların evet oy verecekleri yer 6 Şubat öncesi belliydi ama şimdi kim nerede oy verecek? Bütün bu muhasebeyi bizim yapabilmemiz için bütün bilgiler, belgeler hepsi siyasi iktidarın elinde. Siyasi iktidarın bizi ikna etmesi lazım. Beni şahsa ikna etmesi lazım. Her türlü siyasi... Gaeli'yi ben bir tarafa koyuyorum. Kendi açımdan söylüyorum tabii Bir tarafa koyuyorum. Ve şüphelerim var. Gerçekten de fiili durum içerisinde büyük devlet, küçük devlet. İşte böyle bir devlet. Hani. Bu devlet bu yapısıyla daha e, bu enkaza bir türlü enkazları bir türlü ortadan kaldıramayan ve zamanında bu afetlerin üzerine e, gereken tedbirleri alamayan bu iktidarın e, dört ay içerisinde Yeni seçmen küçüklerini Çünkü şey 15 milyon insan etkilendi Bunda. Bu kadar insanın Nerede oy vereceğini Hangi sandıkta oy kullanacağını falan. Yani bunları bulabilip Ortaya koyabilmesi Bunlara itirazların Sağlanabileceği bir sürenin içerisinde Bunların Yapılıp yapılamayacağını Bize ikna etmesi lazım Ve eninde sonunda biz insanız yani ve e, böylesi önemli bir e, Türkiye toplumunun gerçekten önemli bir dönem bu seçimler. Bunların salimen e, yerine getirilmesi için herkesin e, düşünmesi lazım, şapkasının önüne koyması lazım diye düşünürüm. Çünkü bu gerçekten de 78. madde meselemizi böyle yazıyor diye halletmiyor yani. Onu düşünüyorum. Evet, şimdi mesela bu söylediğin e, fiili zorluklar ve Problemler açısından bir başka konuda e, biliyorsun e, üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtlar boşaltıldı. deprem bölgelerindeki insanların orada e, konaklamasını sağlamak, e, misafir edilmesini sağlamak için ve e, bu e, öğrencilerin çoğunun da e, işte oy kula seçimlerde oy kullanabilmesi açısından. E, bulundukları yere e, gerekli başvuruları yapmaları adreslerini Yardım. aldırmaları ile ilgili e, işlemler yapıldı e, düzenlemeler yapıldı. E şimdi e, bu çocukların yurtları boşaltıldı. Acaba bu çocuklar şimdi e, yani o yurtlarının bulunduğu yerde mi? Yoksa eski ikametgah adreslerinde mi oy kullanacaklar? Veya işte e, nerede kullanılacaklarsa bununla ilgili e, düzenlemenin e, çözülmesi de gerekecek. E, böyle bir problemler tabii var. Tabii tabii yani. o var yani. Bir o var. Dolaylı olarak depremden etkilenip bulunduğu yeri terk etmek durumunda olan insanlar var. Şimdi ben Bodrum'dayım yani kocaman bir gemi dolusu insan buraya geldi hiç akıllarında yoktu böyle bir şey. Yani Kahramanmaraş'tan oturan bir insan birden bire solu Bodrum'da aldı. Misal veriyorum herkes şaşkın bir durumda. Yani çok olağanüstü bir durum geçiriyoruz biz. Buna göre kararları almamız lazım karar vericiler. Bu karar vericilerin kararlarını tartışacak olan merciler Bunların çok diri olması lazım, çok akıllı selim olması lazım ve bu süreci bu kadar zarar gördükten sonra daha da fazla zarar görmemize engel olacak şekilde geçiştirmeleri lazım. Bunu nasıl yapacakları konusunda tabii ki şüphelerimiz var yani. Evet, bir de bir de bir bir şey sormak istiyorum. Ee, bu sizin girdiğiniz davalarda. E, açılan tazminat davalarında e, yıkılan binanın e, ve o binanın yapıldığı tarihle ilgili zaman aşımı tartışmaları oldu. Evet. E, yani <gülüyor> bina yıkıldı ama bina işte 30 sene evvel yapılmıştı. Bunlar nasıl çözüldü? Bunlar konusunda bir böyle bir, e, bir iki cümlelik bir değerlendirme. Çok ben söyleyeyim sana Bahri bununla ilgili. Yargıtların evet. iki tane dairesi birbirinden farklı kararlar verdi. Yani e, bu, bu müteyyede açılan davalarla ilgili dosyalar e, evet. bir 4. E, hukuk dairesine bir de 10. müydü 12. müydü şu anda tam hatırlamıyorum o daireye gitti ve bu daireler arasında bir görüş farklılığı oldu. Görüş farklılığı şuydu, e, dava zaman aşımı e, ne zamandan başlar? Dairelerden bir tanesi... Dava zaman aşımı binanın... Tabi bu e, dikkat yani dinleyicilerimizi de bu konuda e, e, şey yapalım. E, bu hukuk davalarında açılacak tazminat davalarındaki zaman aşımı tartışması evet. ceza davaları başka? Hayır başka. E, Dairelerden bir tanesi bu hukuk davasında işte 10 yıllık süre var ya, o süre evet. binanın yapıldığı tarihten itibaren mi başlar? Yoksa evet. Ayıbın e, öğrenildiği tarihten itibaren mesela. ayıp e, depremin e, olduğu tarihti. 99 depreminin olduğu. Yani ay, ayıba ıttıla tarihi diyelim. Evet, ayıba vakıf evet. olma tarihi. Yani Bir hatalı yapıldığını öğrenildiği tarihten mi başlar diye. Bu iki evet. daire arasında görüş farklılığı vardı. Daha sonra e, bu görüş farklılığı Hayır, binanın yapıldığı tarihten itibaren başlamaz. E, binanın hatalı yapıldığını öğrendiği tarih olan 19 Ağustos depreminden e, itibaren başlar şeklinde e, bir görüş. E, Yargıtay daireleri arasındaki anlaşmazlık böyle çözümlendi böyle kesin olarak. Böyle bir şekilde çözüldü bu. Evet. E, bu önemliydi. Asıl diğer önemli bir husus o dönemlerle ilgili. Onu da ben sana söyleyeyim evet. şimdi aklındayken. Şu, bugünlerde de bunun çok gündeme gelecek bu. Biz e, bir bitti, bitti aslında ama sen son olarak bir bunu söyle lütfen. Sö söyleyeyim onu. Ee, e, biz dedik ki e, bu binalar 99 depremindeki binaların deprem e, fay hatları üzerinde e, bulunduğu daha önceden belliydi dolayısıyla buna izin veren özellikle Bayındırlık İskan Bakanlığı o sırada oydu adı onun da sorumluluğu vardır belediyelerin sorumluluğu vardır buralara iskan verdiler diye çünkü biliniyor oradan pay hattı geçtiği burada da Danıştay bu talebi bizi kabul etti yani burada da onların sorumluluklarının bulunduğunu söyledi ve tazminat kararları da verdi Evet, yani şimdi belki bu konuyu var. tekrar ve farklı yönleriyle de konuşmamız gerekecek seninle başka bir program Belgincim. Evet, tamam, tamam. Katıldığın tamam. için teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, bize yardımcı olan Burak arkadaşımıza, açık radyodaki arkadaşlara da teşekkür edelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim.